Evet, günün ilk sorusunu hocam bugün e, gündemdeki bir e, mevzuyla başlayalım. Sorumuz o yönde olsun. E, tam yerini hatırlayamadım ama cami avlusuna bir ATM, para çekme makinesi koyulmuş. Ve bunun kirasıyla da e, camiye bir takım e, tadilatlar yapılmış, e, bir şeyler alınmış. Acaba bu caiz midir? Kesinlikle doğru değil. Ben e, öyle düşünüyorum. Şimdi niye doğru değil diyeceksiniz. Ne var yani da? İşte banka buraya para koyuyor. Millet de işte kartıyla parasını çekiyor. Yani bunun neyi var diye düşünülebilir. Hı hı. Şimdi aslında bu bir e, zihniyet e, konusudur. E, Mekkeli müşrikler Kabe'nin içerisine 360 put koymuşlardı. 365 put. Yani bir yılın her gününe tekabül eden bir put. Bu putlardan her birisi bir kabilenindi. Dolayısıyla her kabile kendi putunu ziyarete geliyordu ve şeyde bir ticari hayat Mekke'de bir canlı ticari vardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam putlara karşı çıkınca oradaki zengin tabakanın özellikle ileri gelen insanların karşı çıkmalarını anı gerekçelerden birisi yani putlar gidince para pul da gitmiş olacak yani millet evet. gelmemiş olacak şimdi <gülüyor> Allah faizi haram kılmış ve harrama riba. Ribayı faizi haram kıldı diyor. Ee, İslam dininde bir prensip var. Bir şey haramsa, ona mekan oluşturmak, ona yardım etmek, ona vasıta olmak, ona destek olmak da haramdır. Peki bunun delili nedir diyeceksiniz. Maide suresinin ıı, ikinci ayet kirimisidir. Ve böyle böyle alel isim ve le udven. Yani ayetin ve teavuna alel bir ve tekvâ. Yani bir iyilik, güzellik ve takva üzere yaşa yaşlanışın. Velatavna <gülüyor> alel ismi vel utvan. Düşmanlık ve günah konusunda yargılaşmayın diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de men yeşfa şefaten haseneten yekun lehu nasibun minha ve men yeşfa şefaten setekun lehu kiflun minha. Kim iyi bir işe aracılık ederse o aracılığından sevap kazanır. Ona bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye aracılık ederse e, o kimseye de o aracılık ettiği kötü şeyden dolayı bir pay vardır, günah vardır diyor. Dolayısıyla mesela içki içmek e, haramdır. İçkinin üretilmesi, satılması, e, pazarlanması da haramdır. Şimdi siz ben efendim e, bir caminin avlusunun köşesine bir küçük büfe açmak istiyorum. Orada da içki satacağım. Müsaade edecekler mi? Etmezler. Niye içki var diye. E, i̇çki haramda. E, faiz haram değil mi? Şöyle diyebilirler. Efendim odan mi alıyorlar. Efendim bankaların kuruluş amacı Allah'ın haram kıldığı bir şeyin e, işletilmesidir, yaşatılmasıdır. Yani gelin evinin yaşatılması, içki fabrikalarının yaşatılması gibi. Hmm. Öyle değil mi? Yani. Evet. Yani Allah şunu haram kıldıysa birisi diyor ki boş onun haram kılmasını haşa. Ondan sonra e, bunu yaşatıyor. Yani peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam faiz konusunda faizi alan, veren, yazan, tanıklık edene lanet ediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla biz orada bir bankanın reklamını yapmış oluyorsun, oluyoruz. Öyle değil mi? Hı hı. Hangi bankaysa o bankanın bir defa oraya koymakla reklamını yapıyorsunuz. paralıyorsunuz. Kardeşim cemaat veriyor parasını. Kesinlikle doğru değil. Onu koyan cemaat yanlış yapıyor. Onu koyan dernek yanlış yapıyor. Allah'tan korkmuyor. Onun hesabını ahirette verecek.